Büyük İslam alimi Tahir Büyükgörükçe Hazretlerinin ahir zaman konulu vaazı. Allah'ın Resulü dünyanın ömrü bir saat kalsa Cenab-ı Hak o bir saati genişletecek itratimden bir er çıkacak dünyayı adlı ihsan, iman ve aşkla dolduracak buyuruyor. alem İslam'a büyük bir müjde bu efendiler. Bir de اِنَّ الْدِينَ بَدَىٰ غَرِيبًا وَيَسْفَ سَيْعُودُ غَرِيبًا فَتُوْبًا لِلْغُرَبًا Din garip olarak başlamıştır. Kuvvet bulacak, yüzyıllarca sonra garip olarak dönecek. Hadî-i Şerif'i şerh edenler bu garip olarak başlayıp da bu gariplikten sonra kuvvet buluşunu, ikinci gariplikten sonra da bir kuvvetli, asr-ı saadete benzeyen bir gün daha gelecek manasını vermişler muhtemem Benim değil, hadi i şerifin üzerinde duran muhakkikinin sözü bu. Böyle olunca, bu garipliğin arkasında asr-ı saadete benzeyen güçlü bir gün bekleyiniz muhtemem emirler. Milyonlarlık bir nesil, davasına çelik pençeyle sarılmış, ati İslam'ındır diye ayakta böyle bir ümidin neşesiyle ruhen ve kalben güç ve kuvvetinizle ayakta ol